hiç bilgisi yok. Bu durumda sadece Kur'an biliyor ve böyle ortaya öyle bir şey çıkıyor ki yani oradaki anlamanlar Bir metafor geliyor. Onu zannediyor ki birebir öyle bir şey anlamı çıkıyor. O zaman tabii ki yanlış oluyor. Ne zaman bir insan mecaz manaya gider, kinaya manaya kinaya manasına ııı Fihi mafihi diye bir kitap var, değil mi? Evet. Ee, Bunlar üzerine konuşmak lazım. Mesela mecaza gidebilmek için hakikat manası düşünülmesine şeri, şerii, orfi, akli engel olması lazım. Dikkat buyurun. Mesela aslan dedim, adam aslan derken ya da ah, ah, bir hayvan dedim, bunu derken kastettiğin şeyle ilgili bu adamın o hakaret manasına söylemediğini açıkladın. ve hakaret manası yok. Ayrıca da bu hayvanlarla ilgili benzetmede ikinci manaya gitmeye ihtiyaç duyuyoruz. Niye? Aklen, şeran bu şekilde olmadığını sen oradan okuyor, anlatıyor. Bütün ilgi ve alakalardan anlıyorsun ki karinesi de var. Burada bir başka mana kastedilmiş olmazsa lazım Mesela Allah'ın eli var mı yok mu? Olamaz. Allah'ın eli olabilir mi? Bizim düşündüğümüz gibi bir elden düşünebilir miyiz? Ama Kur'an'da el bahsediyor. Yedullahi Buradaki örnek gibi e, o zaman burada muhakkak başka bir mana var deyip e, ne yapmamız lazım? İkinci manaya, mecazi manaya gitmemiz lazım. Ama kinayede böyle değil. Kinayede hem birinci mana hem ikinci mana aynı anda kastedilir. <gülüyor> Kinaye nedir? Oğlum sana diyorum, kızım sen anla. Bu kinayeli laftır. Laf çaktırmak demek. Burada da iki mana vardır. İkincil mana ve birinci mana her iki aynı anda da anlam e, anlamını yitirmemiştir. Dolayısıyla e, acaba bunlardan hangisi kastedilmiş? Şimdi konuya dönelim. Vasili ilallah. burada e, acaba hakikat manası mümkün müdür? Hakikat manasıyla dünya bakımından ölmeden öbür alemde e, Allah'ı görmek yok, Allah'a kavuşmak yok. O zaman ne demek istiyor? Bu hakikat manası mümkün değil. O zaman mecazi mana var. Ne demek istiyor? Yani Allah'ı görür gibi ibadet et, işte vasili ilallah budur. Davranışınla, konuşmanla, her an Allah'ın seni konuşmanı, yaşamanı, Efendim her şeyin kontrol ettiğinin bilincinde yaşayabilmek. Bunu ne diyor Efendimiz anasıetü vesîle? Hadis şerifinde bunu anlatıyor. İşte vasıli ilallah budur. Bakabillah nedir? Bakabillah bu halin sürekli olmasıdır. Her an e, i̇badetteymiş gibi davranış sergileyebilmek, her an Allah'ın seni gözetiminde o seni gözettiğini, onun gözetiminde e, bulunduğunu farkında yaşayabilmek. Bu kolay mıdır? Hayır. Bu imkansız mıdır? Bu da hayır. Allah'ın Resulü Efendimiz Aleyhisselam her halinde bu hal sahipti. Efendim bazı haller yok muydu? Yani işte Allah'a unutarak falan? O zaman da uyarıldı. Ve o zaman da uyarıldı için onun özel bir ismet sıfatı var. Peygamberlerde ismet sıfatına inanıyoruz. Bu manada e, yeryüzünde olsa olsa böyle insan. Peygamber olur. Hele son peygamber Muhammed Mustafa. Sanırım. Zaten tarikatlarda da örnek alınan Resulullah'ın kendi hayatıdır. Onun üstünde bir makama çıkacak veli şöyle olacak böyle olacak aleyhissalatü vesselam. Aleyküm selam yeni gelenler. Hayır böyle bir şey. Tarikat hedef alamaz. İşte tarikat şeriatın üstünde bir yol bulduğu da şudur budur. Hayır. Tarikatın amacı şeriatın hakikatini yaşamaktır. Şeriatın hakikati da Allah'ın e, huzurunda olma şuurunu e, güncellemek ve her an o haliyle yaşamaktır. Bu hali yaşamak, sürekli kılmaktır. Yaparsın yapamazsın ama hedef bu. Az yaparsın, çok yaparsın, yarım saat yaparsın. Et Rabta işte bunun için bu hale elde etmek için. Ama ben öyle bilmiyordum. Hani Allah dostlar. Ya hani bir ilim öğrenmek için hoca hoca dolaşırsın ya. işte böyle bir şey. Hedef ama Allah'tır ve en iyi bu ilallah. Allah'a edin Dönüşünüz Allah'adır Birinci amaç ya da son amaç itibariyle bizim hoca hoca dolaşmamızdan maksat Kur'an öğrenmektir. Her gün gidiyor hocaya. Bir şey öğrenmeden geliyor. Hoca aferin diyor ona. O da ona aferin diyor. Dönüyor. Geliyor hemen. Yine cahillikten kurtulmuyor. Onun gibi tarikata gidip de e, bu şuuru yitiren sonra da paraya dalan, dünyaya dalan bir sürü insan var. Sonra da ne oldu ne olmadı, ne yaptı, ne itti, ne kadar yol aldı ayrı mesele. Şimdi seyri ilallah, seyri sülük denilen olay da budur. Yani bir insanın sınıf geçmesi gibi e, merhale merhale bu şuurun gelişmesine seyri illallah e, diyoruz. Çoğu arkadaştan orada öğrendikleri bilgilerin herkesin kabul etmesi üzerine şartlandırılmış, buraya gelir sohbet ediyor, başka yere sohbet ediyor. Niye dinlemiyorsunuz? İşte ben büyük veliyi gördüm veya büyük veli oldum. Sen bir şey olmazsan sadece deli olmuşsun sen. Yani dinini satan adama benziyorsun. Oraya giden adam oradaki edep ve terbiyeyi almadıysa, o büyük insanlardan, o mübarek insanların elini boşuna öpmüştür. Çoğu insanlar, arkadaşlarımız gerçekten bu konuda hata ediyorlar. Efendim, e, diğer zahiri insanların kendilerini takdir etmesini bekliyorlar. Bu da tamamen nefsani bir arzudur. Ondan öteye bir şey değildir. Biliyorsan konuşursun, bilmiyorsan edeminle, ahlakınla güzel bir şekilde oturur konuşursun. Dinlersin. Peygamberlere yaşam e, biçimi, e, aynen niye tarikat veya başka alim vesaire onların yolu. Kur'an-ı Kerim de ilme Cenab-ı Hak çok değer veriyor. Alimleri de e, şahit tutmaya değer veriyor, e, şahit tutmaya değerli buluyor. Onun için ilim adamları Kur'an'da çok değerlidir. Allah da buna değer veriyor. İnne ma yaxshallah min ibadin ulama. Allah'tan gerçek korkanlar alim kullardır diye Allah değer verir. Allah ilme değer verdiği için ne diyor? Efendim önce oku diyor. Evet, Allah'ın ismiyle oku, Allah'ın ismiyle oku. Bunlar hepsi ilim adamına verilen değerden dolayıdır. Yoksa ilim adamları olmasa ilim ilme değer verilmemiş olsa cehaletle, ile efendim idare edilmiş e, veya da işte uyduruk şeylerle idare edilmiş. Biri müesses eder, öteye gitmez. Aynen maalesef, maalesef bütün tarikatlarında e, amacı bu olmasına rağmen sanki bu değilmiş gibi başka işlerde uğraşırlarsa tabii ki bu soruyu da siz sorarsınız. Mesela takva gereği diye kız çocuklarına okutmuyorlar. Bence güzel bir soru, tek güzel bir tenkit. Bu tenkiti ben de yapıyorum. Efendim diyorlar işte gittiği yerlerde kötü şeyle öğreniyorlar. Efendim Ya da bir dost bulur ona mektup yazar. İşte chat ortamına gider orada kendi başına birini bulur falan filan gibi bu şekilde bu düşüncelerle konuşanlar ya da öğrenmekten uzak tutanlar kadınlara öğrenmeyi yasak edenler sonra da mecbur kalırlar efendim dini imanlı olmayan insanlara kendi hanımlarını harem mahremlerini güvenmeye mecbur kalırlar. Orada işin çıkmazı yani. Sen ilim öğrenmezsen başkası sana kafana vura vura öğretir. Hamdolsun bu dönemi çoktan açtık. Yani bu dönemi elhamdülillah ilahiyeti okumuş, müftüsüyle, vaiziyle, profesörüyle. Kendi okullarımızda artık dış ülkelerden gayrimüslim profesörler getirerek dinimize bize öğretsin. Efendim teknikleri bize öğretsin. Matematiği bize öğretsin. Efendim Diğer ilimleri bize öğretsin dönemi 50 ya da 100 yıl geride kaldı. Hamdolsun bu dönemi çoktan açtık. Kendi okullarımızı kendimiz, kendi içimizden yetişen, inşallah da İslam'a ve bize yabancı olmayan insanlardır çoğunlukla, bunları açtık. Kendi ordumuzu kendimiz besleyecek durumdayız. Bu manada işte yapılanları biz takdir ediyoruz ve destekliyoruz. Normal esas yani hiçbir tarikat Kur'an'ın dışında bir rehber kabul etmez. Evet. Hiçbir tarikat etmemesi lazım. Yani ben ideal olandan hareketle söylüyorum. Hiçbir e, tarikat efendim en önde Kur'an'dan başkasını tutmaz. Sonra hadis kitapları gelir. Sonra işte fıkıh kitapları gelir. Ondan sonra diğerler. Mesela ben Kadir'i tarikatından bize göre benim sıralamam böyledir. Yani önce Kur'an. Sağ balığın? Sen ayarla. Üçte çıkamıyor. Üç Dörtte çıkalım. Tamam. Evet. Öncelikle Kur'an. Her tarikatın büyük hedefi Kur'anın e, hayata geçmesiyle ilgili e, mücadeledir. Mücadele buna. Maalesef, maalesef, maalesef. Bu konuda tamamen sizinle beraberiz. Ee, elbette oy zamanı götür, getirip İslam düşmanlarına oy veriyorsun. Sonra da e neden e efendim ya işte kılçurlarını okutacağım da okullarda şöyle böyle. E, oy zamanı Müslümanların verdiği yere vermezsen gider gavurlara oy verirsin. Ondan sonra da kalkıp şikayet etme hakkın yok. Kendi bacağını kendin kestin yani. Onun içinde Müslümanların birleştiği yerde her Müslümanın birleşmesi, oy ve destek ve siyasi karar olarak madem ki senin İslam'ı yaşantı olarak istiyorsan, o zaman onu isteyenlerin yanında yer alacaksın. Ekmeğinle, tuzunla, suyunla neyse onların yanında yer alacaksın. Eğer bilgin varsa ben İslam adam kazanırım diyorsun o zaman gideceksin. İslam olmayan gayrimüslimleri de oraya getirmek için mücadele edeceksin. Bunun bir üçüncüsü yok ya. Yani. Evet. Cihat ruhunu öldürdüler. E, maalesef yani tarikat bunu vazife edinmiş, böyle bir duruma getirmiş maalesef değil. Ama e, yanlış yönlendirmeler sayesinde e, cihat sadece tarikat ehli olanlarda değil, hemen hemen hepsinde cihat ruhu öldü ya. Siz cihat ruhunu yeşerdirdiniz de veyahut da hepimiz var da onlar kaldı diye bir şey yok. Bugün için Türkiye'de cihat emri vermesi gereken e, Müslümanların başındaki liderlerdir. Bu liderler karar aldığı zaman ilk önce cihada koşan da bak bugün 15 Temmuz'da bir cihat ruhu vardı. Bir, efendim Devlet başkanı hadi dediği zaman koştular. Bugün mesela Suriye'de hadi askerler dediği zaman koşuyorlar. E, demek ki bu ruh ölmemiş. Yeter ki doğru kişileri bulup e, onlarla birlikte hareket etme kabiliyetimizi e, yitirmemek. Bunlar üzerinde bu şekilde. Elbette kusurumuz var. Her bütün Müslümanların kusuru var. Bu manada efendim tenkide hepimiz açığız ve kabul edeceğiz. Tenkitlerden dolayı da Allah razı olsun. Ne mutlu sizlere. Bir hırka bir lokma felsefesi İslam toplumlarının geri kalmasına rolü oldu mu? Atatürk'ün e, posterlerindeki astılar değil mi hocam? E, onu anlamadım. Şimdi belki de bir hırka bir lokma. Bir hırka bir lokma kanaatle ilgili bir cümledir. Ama insanlar bunu anlamadı. Aslında bir hırka, bir lokma kanaatın e, yani şeysidir. İtibari cümlesidir. Yani bana bir e, itibar cümlesi kur. Yani cümle, evet. Ha, kanaat. Kanaat sahibi olma. Kanaatsız adama dünyayı versen <gülüyor> dünya onun bir hırka değil, bir hırkanın düğmesi yetmez. <gülüyor> Kapitalistiz. <gülüyor> İşte bunu doğru anlamak, mesele bunu doğru anlamak. Halk dediğim az önce kinaye bilmiyor, mecaz bilmiyor, hakikat bilmiyor. Ona gelip tarikat anlatırsan onun anlayacağı budur. Aynen. Yani bu manada muhakkak e, öncelikle tarikatın bir kısmı vardır, bir bazı bilgiler vardır. Yüzde doksanı ilgilendirir. Ama bazı bilgiler vardır, tahsil gerekir. E, tahsil gerektiren konularda Sanki herkes bu işin içerisinden çıkarmış gibi anlar gibi e, şekilde sunmak yanlıştır. Bu eksiklikten dolayı da İslam içerisinde tarikatlar büyük fitneymiş gibi ya da mezhepler büyük fitneymiş gibi bir hava oluşur. Bundan da hepimiz sorumluyuz. Kim bu şekilde tarikatı sunarsa e, sorumluyuz. değil mi? Bana e, ya siz müsaade vermeyeceğiniz kadercilik. Çok sorular var. Çok sorular var. Bir hırka bir lokmada kalalım mı? Olmaz abi. Olmazsa olmaz tabii. Hacivat, Karagöz necelikler var ya. HMCK, SGE falan, Birlik, Seçkin Bey, Esenlik. Potifar da çok ilgimi çekti değil mi? Su yan tarafımda tarikat bir cemaat var oraya kapıdan içeri girersin. Siyaset yasaktır. <gülüyor> Şu yan tarafında ama senin yan tarafın nereymiş ya Seçkin Bey? Avrupa'da mısın? Almanya'da mısın? Türkiye'de misin? Hollanda'da mı? Nerede? Yan tarafını ben ne bileyim yani? Bazı arkadaşlar öyle konuşuyor de bakıyor ki yani onun niyetini biz biliyoruz. Yurt dışı değil mi? Yurt dışında. Yan tarafında. İyi biz yan taraf diye düşünelim. Yan tarafında bir cemaat var orada tarikatı çünkü beceremiyorlar, ne diyorlar biz siyasete girmeyelim en iyisi. Bence bunu yapıyorlarsa yine iyi bir şey. <gülüyor> Adam var bilmediği halde bir de fetva veriyor, uyuşturuyor ama yani adamlar bilmiyor bu işi, ehil değil. en iyisi karışmayalım diyor. Bence bu normal bir şey. Ama bilmediğini bilmediği halde ne kadar bildiğini bilmediği halde bir de karışırsa vay halimize o zaman girilmemesi daha uygun belki. En iyisi uzak dur. <gülüyor> Bilmiyorsan ha uzak dur anasında diyorlar değil mi? Evet. Keşke öyle yok el altından da giriyorlar yani. El altında işlerine geldiği gibi de tarikatla da işli dışırlar. Eee evet. Aleykümselam Melis Berlin. Tek kelime Allah'ın Resulü yeter diyorum. Tek tek tek tek örnek olur. Aminna hepimiz için Allah'ın Resulü ama Allah Resulü'nü eğer ki örnek alabiliyorsak bir tanesi bana ne dedi biliyor musun? Hocam dedi e ben dedi hiçbir e, tarikat veyahut veli hiçbirini örnek almadan Allah'ı Resulü'nü bana yetiyor ve ben onu model alıyorum. Yapıyor mu dedim? Evet dedi. E, Allah'ın Resulü dedim e, Allah'ı görür gibi namaz kılıyormuş. Yok hocam o kadar değil. E başka ne yapıyorsun dedim. Allah'ın Resulü sünnetlerin hepsini yapıyor musun? Yok hocam, yok, saydık saydık saydık bir şey kalmadı, çok az bir şey kaldı. E dedim, demek ki yani, yani her insanda ayrı kabiliyet var yani. herkesden daha üstün kendini görme. Hani bazı insanlar ama gerçekten elinde yüzünde gördüğün zaman yani çok rahatlıyorsun. Adamla ibadetin zevki var, aşkı var. Yani benim gözüm kör ise herkes de kör değil ya. Yani. Güneşi efendim ben göremiyorsam güneş yok değil. Nice Allah'ın kulları var, gece teheccüd namazı kılıyor. Değil mi? Evet. Yani bu dünya, sebepler dünyası. Allah'a giden yollar çoktur, yani sebepler çoktur. Sebep. Bir insan, bir insanı niye bulur? Sebep olarak bulur. Yoksa o insanı tanrılaştırmak için bulmaz. Kimse kimse ah buyur, ahmak değil. Yani onu ilahlaştıracak değil. Ama bir model lazım. Yani canlı bir e, modeller üzerinden insanoğlunun yaratılışı buna uygun. Bir örnek vererek size bir şey anlattığım zaman nasıl anlıyorsunuz ama biraz felsefik yaklaşsam biraz teorik, nazari bilgiler üzerinden size yaklaşsam anlatmaya çalışsam. Ya usandık bu adam ne diyor ya? Falan dersiniz. Uzun bir sonra e, <gülüyor> evet onun içinde insanın fıtratına örnekler ve modeller üzerinden anlatmak daha doğrudur bir yapayız derdi insanlar biz yapayız derdi insanlar eğer peygamber gelmeseydi yapamayız derdi Ha tamam anladım şu Melis Berlin diyor ama bu kardeş eskiden beri gelip gidiyor hiç de konuşmuyor evet başka da diğerlerinin hepsini tanıyoruz Respek ortada yok. Sinan 26 vardı. Ya maşallah diğer kardeşlerimiz hepimiz buradasız. Ama diyor bizim yolumuzda cihat edenleri elbette kendi yollarımıza eriştireceğiz. Hiç şüphe yok ki Allah iyi davrananlarla beraberdir. Ankebu suresi. Bu ayetin aç, açılımı nedir değil mi? Aa, dedim ya ben kısa istiyorum. Siz konu konu içinde konu açıyorsunuz. Ama bizim yolumuza cihat edenleri elbette kendi yollarımıza eriştireceğiz. Yollar ifadesi, değil mi mesela? Aynı. Az önce bunu şeye sorsan, benim bunu kabul ediyorum. E, hocam da kabul eder ama bir yorumla diye e, Muhammed Sefa hocam gelince e, buradaki yollar kelimesini, <gülüyor> değil mi? Anlatır. Bu onu, e, muhatabı sabahki konuşmaya göre efendim Muhammed Sefa hocam dinliyorsa bak e, olmaz abi sana bir soru açtı. Mesela. Evet. Yani sebepler. Dolayısıyla e, ama o Efendi'nin demek istediği de bu şu manada yani tarikatı İslam'a alternatif diye görmek yanlıştır. Buna ben aynen katılıyorum. Her Müslüman katılması lazım. İslam'a alternatif olarak tarikat görülmez. İslam'ın içerisinde farklı yollar manası sebeplerdir. Buna tevessül ederiz. Onunla İslam'ı yaşamak için Hiçbir kimse akbür dininden çıkmak için harekete girmez. Aynen, evet, evet Bu ayetin açılımı ne yollar ifadesi var hayır yolları mı? Hayır yolları işte model alacağımız sebepler, teveccüh edeceğimiz sebepler farklıdır. Bazılarına dersin sen şunu yap o anlar o bir anlamaz. O ona uyar, o ona uymaz. Hz. Ali Efendimize busta bu bir Taberi'de geçen bir hadis rivayeti var. Orada diyor ki Hazreti Ali Efendimize sure Bakara ait 36 galiba yanılmıyorsam. Eee Bakara değil. Süreyi Nur ayet 36'ta 36'da. Ee, Hazreti Ali Efendimize ya Ali sen Allah zikrini yap. Efendimiz Aleyhisselam. Ondan sonra Hazreti Ebubekir'e de la ilahe illallah zikrini veriyor. İkisi de yapıyor. Ertesi gün bir şey anlamadı, bir şey olmadı. Ne oldu? Bir şey olmadı. Ondan sonra Allah'tan haber geliyor. Ondan sonra ayet gelmeye geliyor. Ayet de Hazreti Ali Efendimizi daha değiştiriyor sonra ona la ilahe illa veriyor. Hazreti Ali Efendimize de Hazreti Ebubekir Efendimize de Allah isminin zikrini. Sonra bakıyor çok değişiklik olduğunu söylüyorlar. Bu ayet gelme daha sonra gelince de orada mesela istanzubilla ricanullatihi ticaretu ve lebaynun zikrillah ve ikamussaleh ve itaezeke. Bunun tefsirinde sebep-i olarak Taberi de bu geçiyor. Demek ki yani her vücutta farklı, bir şeye göre ilerler, efendim vücudunda gelişme olur duygusunda, bilgisinde, imanında düşüncesinde, ihlasında hayır, herkesin farklı e, İslam'ın özelliğinden e, istifade etmen mümkündür. Kimi cihatla ilerler, kimisi sabırla, kimisi kanaatla, kimisi ilimle, bunlar hepsi Allah'a giden yollardır. Vele zikrullahi ekber. Değil mi? Evet. Allah, Allah, Allah zikri hepsinin daha büyüktü. Efendim bir tanesi varsa diğer yollarına da kapısı açılır. Mesela. Ya bu Mahir 51 olmaz abi. Bak çok böyle güzel şeyler yazdı Hoşuma gitti yani. O Mahir 51 yani ne kadar güzel konuşuyor. Biraz biraz tarikat ehli olanları da al da biz de rahat edelim yani. Yani odaya biraz böyle ee, yani her böyle tarikata, Şii Bakanları, dahi değil mi? Senin güzel. Yani biraz yani bize destekçi ol ya. Burada yalnız kalıyoruz. <gülüyor> hani Ak Parti dört kanalı da temsil ediyor ya. Sağcısı, solcusu, ondan sonra radikalı, mezheplisi, mezepsi, hepsi Ak Parti içerisinde. Evet, biraz da yani e, tasavvuf eli olanların yalnız bırakmasınlar yani. <gülüyor> Evet. Allah razı olsun. Yani yarenlikler Biraz şeyler. Ne kadar katılmadığın fikir olursa olsun önce dinle. Bildiklerimizi yazıyoruz. Güzel Allah razı olsun. Seçkin Bey. Bakıyorum da avınızı iyi bilirsiniz kurban hocası. Tabi ya av, av, iyi avcı olmayan e, e, ne mesleği olur? Efendim ne bir işi olur? Farkındasın değil mi? Allah razı olsun. Bak benim bu kabiliyetimin farkına vardın ya bu da güzel bir şey. Sende de büyük kabiliyet varmış. Hemen analizi e, koydun tespitini yaptın yani. <gülüyor> evet. Allah razı olsun. Hadi Rabbim bayramınızı e, güzel eylesin, hayırlı eylesin. İslam aleminin bayramını mübarek eylesin. İslam birliği, beraberliği, gücümüzü çoğalsın. E, Müslümanların birlik beraberliğine efendim, zarar verecek düşünceden, fikirlerden Bizleri uzaklaştırsın. Ee, İslam alemin ümmetinin işini kolaylaştırsın Sonunu hayırlı eylesin. Dua edelim sevgili kardeşim, Gerçekten dua edelim. İşin latifesi bir tarafa e, gerçekten, gerçekten üzülecek, ağlayacak hallerimizi gülecek halimiz yok. Ama ne var ki bayram olduğu için bu sözleri söylüyoruz. E, dualardan bizi de unutmayın. Allah'a emanet olun.